La robe pour Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan: Nisan. Dizine gözler. Sevgili Hayal Tercihleri dinleyicileri yayınımıza hoş geldiniz. Bu sabah güzel bir parçayla başladık. David Bowie'den Up the Hill and Backwards'la geldik. Evet sanıyorum telefon hattımızda İlke Toygur var. Bugün kendisiyle İspanya'nın kurtarma paketini konuşacağız. İlke Maddit'de Otonoma de Üniversitesi'nde doktorasını e, tamamlıyor bir yandan bir yandan da radyomuzda İspanya'da e, cereyan eden olayları e, bize aktarıyor oradaki sesimiz diyebilirim İlke Toygur için e, İlke hoş geldin yayınımıza bir kere daha Hoş bulduk günaydın Zeynep Günaydın nasıl İspanya'da havalar sıcaklar vurdu mu oraları da? Bugün itibariyle artık daha çok yaz geldi diyebilirim. Bugün gerçekten güneşli bir hava var. Çünkü ekonomideki problemlerle beraber havada sürekli bulutlu, yağmurlu, güneşli arasında gidip geliyordu. Herhalde kurtarma paketi iyi geldi ki... Bugün çok daha güneşli bir hava var diyebiliriz. Güneş yüzünü gösterdi diyorsun Güneş kurtarma gösterdi. paketinin kabul edilmesinin ardından. Peki o zaman hemen ilk sorumla başlayalım. Aslında bugün sana daha çok merak ettiklerimi soracağım. Orada alanda olup biteni soracağım. Biraz evet. öncelikle arka planı dinlemek istiyorum ben çünkü baştan beri yani İspanya pardon Yunanistan, İrlanda, Portekiz'in ardından sürekli bir İspanya'nın ismi telaffuz ediliyordu sıradaki ülke anlamında. Fakat çok da kestirilemiyordu açıkçası belli sebeplerden ötürü. Bu duruma nasıl gelindi? Bunun biraz arka planını açıklayalım. Ve de İspanya'da özellikle siyasiler düzleminde yaşanan, çünkü bu kurtarma planının açıklanması da başlı başına bir olay oldu. Evet. O perde arkasında, sahne arkasında yaşanan biraz görüşmeleri, tabiri caizse pazarlıkları, söyleneni ve söylenmeyeni senden dinleyelim İlke. Ee, senin de dediğin gibi zaten diğer ülkelerin arkasından İspanya'nın durumu çok uzun zamandır tartışılıyordu. Yani hem İspanya içinde hem Avrupa Birliği ile kapalı kapılar arkasında yapılan zaman zaman teşvikli liderler tarafından gündeme getirilen görüşmeler çok uzun zamandır sürdürülüyordu. Ancak İspanya benim e, yorumladığım kadarıyla bu, bu işi kendi çözmeye çalıştı. Yani diğer ülkelerden bir Yunanistan'dan bir İrlanda'dan farklı olduğunu göstermek için bu işi kendi iç kaynaklarıyla çözmeye çalıştı uzunca bir süre. Raho hükümeti yani geçen sene Kasım'da iktidara geldiklerinden beri zaten çok ciddi anlamda reformlara gittiler. Çok ciddi vergiler koydular, kısıntılara gittiler. Dolayısıyla el, hani bir noktada ellerinden geleni yapmaya devam ettiler bugüne kadar. Ve istediler ki Avrupa Birliği fonları olmadan, yani onlar da iktidara geldiklerinin daha 6. 7. ayında dış bir kaynağa bağlı olmadan bu sorunları çözmek istediler, iç dengeleri sağlamak istediler ama... Çok uzun zamandır zaten İspanya'nın sürekli kredi notları düşürülüyordu. Sürekli yatırım, dış yatırımlar azalıyordu ee, Ve arka planda her ne kadar idare edilmeye çalışsa da ekonomi bir türlü istenilen performansı gösteremiyordu. En son zaten e, banka ile yaşanan olaylar zaten bankacılık sektörünün nasıl bir durumda olduğunu tüm uluslararası platformda açığa koydu. Ve böyle bir durumda da artık yapacak çok da fazla bir şey kalmamıştı. Ancak halen... Yani Cuma günü dahil olmak üzere, 8 Eziy'den dahil olmak üzere farklı kaynaklar, farklı bakanlıklar, farklı düşünceler dile getiriyordu. Dile getiriyordu. Hatta kürmet sözcülerinden Cuma günü dahil İspanya'nın kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını Söyleyenler oldu ancak artık belli bir noktadan sonra da yazacak bir şey kalmamıştı. Tabii 9 Haziran Cumartesi gününe geldik. Evet piyasalar etkilenmesin diye değil mi Cumartesi evet, günü? Evet piyasalar etkilenmesin diye özellikle çünkü Cuma günü söylentileri anlamda çıkmıştı. Hatta El País'in İngilizce versiyonunu bile bunu haber yaptı ama çok ciddi bir şekilde İspanya kamuoyuna yansıtılmadı söylenmişti ama dediğim gibi hala bir kısım insanlar inkar ettiği için çok da kişininleşmemişti ama piyasalar etkilenmesin diye 9 Haziran Cumartesi günü Avrupa Birliği'ne resmi olarak bir kosarılma paketinin aktive edilmesi talep edildi. Evet, resmi olarak duyuru yapıldı. Peki biraz da şeyden bahsedelim istiyorum. İspanya'nın durumu neden daha öncekilerden farklı? Hangi yönleriyle ayrılıyor bu kurtarma paketi? Hem İspanya'nın iç dinamikleri açısından hem de Avrupa Birliği ve IMF ile olan ilişkileri açısından değerlendirebiliriz. Yani bir Yunanistan, bir İrlanda, bir Portekiz örneğinden neden farklı, neden daha ayrı konumlandırmamız gerekiyor? Yani aslında bu konumlandırmayı yaratan hükümetin kendisi oldu. Çünkü e, hükümet en baştan beri, biraz önce de söylediğimiz gibi süreci kendisi yönetmeye çalıştı. Ve hani Avrupa Birliği'nin diğer ülkelere ısrarla bastırdığı reformları daha hükümeti dönüllü olarak yani bedeli ödemeye hazırlanarak zaten yürürlüğe koymaya başlamıştı bu geçtiğimiz e, 2012'nin ilk yarısından. Dolayısıyla en büyük fark bu o, o noktada. Ancak şöyle de bir tabii bunun geri dönüşü de oldu. Her ne kadar daha bugün sabah haberlerde de vardı. Merkel buna karşı çıksa da Avrupa Birliği bu fonları, e, bu fonların geri dönüşünü takip etmeyi, tabii ki bu kadar büyük miktar para verildiği için mutlaka bir geri dönüş olacak. Ancak diğer ülkelere kıyasla çok daha e, kısıtlı bir şekilde, yani iç işlerine müdahale noktasına getirmeden hükümetin güven çerçevesinde böyle bir fon vermeyi kabul etti. Zaten... Avrupa Birliği'nin de bu, özellikle Avru grubunun basın açıklamalarına da baktığımızda bunu hissedebiliyoruz. Yani Avrupa Birliği diğer ülkelerden biraz farklı olarak bu fonun ve bu durumun gereklerinin yerine geçirdiğini varsayarak bu fonu verdi, verdiğini dile getirdi. Ve üzerine düşen reformları yapmaya da devam edeceğine inandığını söyledi. Dolayısıyla diğer ülkelerden farklı olarak daha kısıtlı bir hani bu kondisyonel eti dediğimiz, Durum çok daha kısıtlı olacak İspanya'ya karşı. En azından şimdilik öyle bir e, anlaşmalar. Tabii doğal olarak Mariano Rajoy da bunu iç işlerinde kullanıyor. Yani İspanya'da halkı her türkün içinde diyor ki biz böyle bir fon alıyoruz, biz böyle bir yardım alıyoruz. Ancak e, İspanya halkı ve İspanya hükümeti ele ele verecek bu günleri atlatacaktır. Asıl olan İspanya'nın kendi iç dinamidir. Söylemini sürdürmeye devam ediyor. Hı hı. Yani Yunanistan örneğinde yaşanan e, güven evet. bunalımı diyelim, İspanya evet. örneğinde çok da karşımıza çıkmıyor. Bahsettiğin gibi koşulluluk politikası e, daha sınırlı ölçüde, yani hükümete evet. güven temelinde, evet 100 milyar e, arıllık bir kaynak gibi sağlandı. Bir var, evet. Ancak hükümette gereken tedbirleri atacaktır ve gereken yapılacaktır gibi bir ortam var. Evet açıkçası hani bu Yunanistan'da yaşanan tüm bu siyasi kriz tüm bu güven bunalımı tabii şöyle de bir avantajı oldu İspanya'nın yani sonuçta hükümet 7 ay önce yenilendi ve seçime gidildi ve halk iradesini gösterdi ve böyle bir hükümet başa geldi. Ve açıkçası zaten e, Sosyalist Fark yani bundan önceki Sabatara hükümeti bu e, ülkenin hem bu duruma gelmesinin hem ekonomik krizin her türlü bedeli ödedi seçimlerde kaybederek. Dolayısıyla bir yenilenme yaşandı ve hükümet iktidara geldiği andan beri yani geldiği aylardan itibaren tüm bu reformları tüm halk tepkisine karşı tüm eylemlere karşı da, yani İspanya'da da sonuçta durum çok büyük bir güven ortamı günlük insanlık değil. Burada da çok büyük bir halk hareketleri var. Zaten bir sene Hı, de bir Ona geleceğiz. Evet, ona evet. da geleceğiz. Hı -hı. Ona rağmen e, reformları sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla buna karşılık bir karşılıklı güven oluştu. En azından böyle bir tablo çizilmeye çalışılıyor. Yani bakalım bunu çünkü önümüzdeki günlerde Merkel'in teşvikleri açıklamaları var. Nasıl takip edeceğiz, daha göreceğiz. Ama en azından karşılıklı bir güven tablosu çiziliyor. Hem İspanya halkına hem de Avrupa Birliği ülkelerine biz bu fonları veriyoruz. İspanya bunun gereğini yapacaktır. Biz çok daha güzel günler göreceğiz. Güneşli günler söylemiyle Devam ediyor süreç. Peki, şimdi Avruala'nın dördüncü büyük ülkesi konumunda İspanya. Bu verilen e, mali yardımın da aslında özellikle bankacılık sektöründe değil mi? Evet. E, Bankalara e, kredi sağlanması, kapital sağlanmasında, bankaların yeniden yapılandırılmasında kullanılacağını belki vurgulamak mümkün ama e, dediğin gibi geçici bir iyimsellik var kurtarma paketiyle gelen. Evet. Uzun vadede, orta uzun vadede ise borçlanma maliyetinin getireceği sıkıntılar bir yandan da evet. e, düşünülüyor. Şimdi bu mali yardımın... Bu meblağın sadece bankacılık sektöründe kullandırılması, diğer alanları nasıl etkileyecek? Çünkü bildiğim kadarıyla ciddi yapısal sıkıntılar var İspanya'da. Daha önceki bağlantımızda da biraz değinmiştin. Belki bunları evet. da biraz açmak gerekir. Özellikle işsizlik rakamlarına baktığımızda rekor seviyede olduğunu görüyoruz. Yanılmıyorsam yüzde yirminin üzerinde. Evet. Genç Şöyle işsizliği sorayım. keza bahsetmiştin daha önceki yayında. Hı -hı. Hı -hı. Bu duruma şöyle bakabiliriz. Mesela Mariana Ahoi yaptığı e, ulusa sesleniş dediğimiz e, kavrama bakarsak çok net bir şekilde bu fonların tamamen bankaları yeniden yapılandırma, finansal sektörü yeniden yapılandırma ve e, hatta bunu şöyle de bir talepleri de oldu hükümetin. Yani bu parayı siz hiç bize vermeyin, direkt zor durumda olan bankaları verin. Böyle bir sistem kuralım dediler. Hı hı. Tabii ki Avrupa Birliği bunu kabul etmedi. Muhatap olarak kendine İspanya hükümetini aldı. Ve para İspanya hükümetine verilecek. Onların üzerinden bankalar aktarılacak. Daha oyunda bunu şu şekilde dile getirdi. Yani bu para tamamen finansal yeniden yapılandırma içindir. E kesinlikle yani çok da net bunu cümle cümlede bu şekilde söyledi. İspanya halkının ne refahını arttıracaktır, ne işsizlik konusunda çözüm bulacaktır. Bu kısa vadede bankacılık sektörünü yeniden yapılandıracaktır ki Sanıyorum e, telefon bağlantımız kesildi tekrar bağlanmaya çalışacağız e, İlke Toygür'le Mantis'e bağlanmaya çalışacağız kendisiyle sohbetimizde kur kurtarma paketini konuşuyorduk e, belki de bir parça giymek, girmekte fayda var telefon bağlantısı yeniden kurulana kadar bir müzik molası verelim kısa bir ara tekrar bağlandığı noktada sizinle birlikte olacağız. Evet aslında çok görülmüş bir şey değildir bir e, yayında iki parça çalmamız. Fakat bugün böyle bir e, teknik aksaklık sebebiyle ikinci parçayı da girdik. Çok da iyi oldu bence. Güzel, müzik dolu bir günle devam ediyoruz. Bu arada tekrar telefon bağlantımız kuruldu. İlke Toygur yeniden hatta. En son İlke İspanya'daki kurtarma paketinin verilen 100 milyar avronun bankacılık sektörünü özel olduğunu ve e, bu yardımın da bu uğurda kullanılacağını söylüyordu. Orada bırakmıştık ilk ke. Devam ediyoruz seni dinlemeye. Evet. Ee, şöyle biraz önce dile getirdiğim gibi, Rahoy bu paranın çok net bir şekilde kısa vadede bankacılık sektörünü yeniden yapılandırmak için kullanılacağını, uzun vadede bunun ekonomiye e, reel anlamda geri dönüş sağlayacağını umduklarını dile getirdi. Ve hani e, bu para İspanya'nın durumunu tamamen düzeltecek mi gibi bir soru soruldu kendisine ve cevaben Ani bir ölüm olasılığını ortadan kaldırır bu para Dolayısıyla yani bu hükümetin de artık tüm çabalarının arkasında beklenen e, ne duruma geldiğini iyi özetleyen bir cümle diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta hükümet sosyal devlet anlayışına çok ciddi kesintiye gitti. Yani hani bir İspanyolun hayatının iyileştirilmesi ya da standartlarının artırılmasından ziyade bu isim bedeli, sonuçta bu fonların bedelini buradaki İspanyol halkı ödeyecek. Yani her türlü verginin artırılması Sağlık anımını ciddi kesintiler. ki İspanya çok yakın zamana kadar Avrupa'nın en sosyal devlet kurallarını uygulayan, en büyük imkan sağlayan ülkelerinden biriydi. Belki bugün biraz da bunların da bedelini ödüyor. Sonuçta çok ciddi harcamalar yapıldı ve bütçede ciddi sorunlar vardı. Yıllardır yani kriz öncesinde de. Ee, bu noktada çok büyük kesintilere gidiliyor. Ee, mesela önümüzdeki yıl için üniversite harflarında örneğin, çok ciddi artışlar, gerçekten çok ciddi artışlar ortaya çıktı ve dolayısıyla bunun bedelini de İspanyol halka ödeyecek. E tabi bunun da zaten birazdan e, konuşacağımız gibi ciddi anlamda halk hareketleriyle karşılaşması ve tepkilerle karşılanması tabii ki kaçınılmaz şu notada. Peki o zaman bu İspanya'daki durumu bu Avrupa Birliği'nde süre gelen bir tarafta kemer sıkma paketi... Öyle diyelim. Diğer tarafta evet. da büyüme tartışmaları ekseninde aslında çok da konumlandırmak biraz daha güç değil mi? Çok kesin çizgilerle evet. ayrılmıyor çünkü bu İspanya'daki kurtarma paketi. Çünkü bahsettiğin üzere kemal sıkma önlemleri hali hazırda devam eden bir süreç. Evet. evet. E bunun da açıkçası hani ne kadar büyüme... Yani benim büyümeye yani etkisi yani ne olacak? Evet. Büyümeye kısa vadede ya da çok orta vadede diyebileceğimiz bir etkisi olabileceğine ben çok inanmıyorum. Çünkü ciddi anlamda şimdi bu fonların tamamı e, bankacılık sektörünü yapılandırmak için kullanılacak ki daha sonrasında da tabii bunun nasıl bir getirisi olacağını yani bunun çalışıp çalışmayacağını zamanla biz göreceğiz. Bu tamam artık parayı aldık bankalar kurtarılır arkasından da bu ekonomiye yansıdık krediler verilir fonlar verilir üretim artar tüketim varsa dolayısıyla bu büyüme geçirir gibi basit bir denklem üzerine görmek imkansız çünkü çok ciddi sonuçları var bunun ve dediğim gibi bunun bedelini yani zaten e, çok ciddi anlamda işsizlikle mücadele eden işsizlik çok yani en büyük problemi İspanya'nın ve ne yazık ki hiçbir umut etmiyor yani genç işsizliği bir yandan bir sürü daha önceden çalışan insanın işten çıkarılması öte yandan ciddi anlamda hani kısa vadede bankacılık sektörünün kurtarılmasıyla beraber tüketimi arttıracak bir toplum Portresi görmüyorum ben kendi arıma. Hı hı. Dolayısıyla bunun kısa vadede ya da orta vadede büyümeye yansıması bence biraz daha zaman alacak. Dolayısıyla evet. her ne kadar bu fonlar ülkeye aktarılsa da bittiği vergi artışları, bitki sosyal devletten kesintiler, bu yeniden yapılandırma süreci hükümetin söyle, söylemlerine de oldu. İspanya'da de çok uzun zamandır kaynaklarını yanlış kullandı dedi. Dolayısıyla bu noktada belki de bu ekonomik kredi bir fırsat bilmeymiş ve kaynaklarımızı Doğru kullanma yönünde adımlar atmalıyız dedi. Yakın zamanda bu da ve önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili de adımlar atacağını dile getirdi. Önümüzdeki hafta bize göreceğiz bakalım. Yeniden yapılandırma, kaynakların daha iyi kullanılması ile ilgili neler yapacaklarını sizi etimiz bekleyip göreceğiz. Evet. Sırada gelecekteki AB zirvesi öncesinde bir Fransa İtalya arasında ikili görüşme olması da bekleniyor. Evet. İtalya'daki ekonomik durumu görüşmek üzere üçüncü büyük ülke Avrua'ndaki ve bir yandan da Yunanistan'da seçimler var biliyorsun. Bu pazar günü evet. Evet merakla beklediğimiz Beklene. sonucunu. Evet <gülüyor> ve bir yandan da 1 Temmuz'da dönem başkanlığını alacak olan Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'daki ekonomik durumdan ben nasıl etkilenirim kaygısı. Da yansımaya başladı. Dolayısıyla yine bir dizi birbirini tekikleyen e, gelişmelere gebe olacak önümüzdeki günler. Fakat evet. e, ben e, senden ayrılmadan önce bu biraz da toplumsal, e, toplum nezdindeki e, hareketlilikten de bahsetmek istiyorum. Bütün bu olup biten, e, sokaktaki insanı, sıradan insanı nasıl etkiliyor? Daha önce bağlantılarımızda e, meydandaki kalabalıklardan bahsetmiştin, öfkeliler hareketinden bahsetmiştik. E, bütün bu olup evet. biten e, geçen zaman içerisinde de e, nelere yol açtı? Şu andaki durum nedir? Sen e, tabii ki oradaki İspanyollarla birliktesin, konuşuyorsun, görüşüyorsun her kesimden insanla. Nasıl bir hava var orada? Şimdi e, aslında ben havayı ikiye ayırıyorum. Bir kısım zaten bu geçen, geçtiğimiz ay 7. yılını kutlayan 15 Mayıs hareketi olarak alınan ve tüm dünyaya yayılan yani. Ben hareketi İspanya'da başlamış gibi görüyorum çünkü çok yakından burada tanık oldum hareketin nasıl geliştiğini daha sonra tüm dünyada şahit olduk eylemlerine ve beklentilerine bu hareketin e, kurtarma fonuna kurtarma paketine tavrı zaten bekleniyordu çünkü geçen seneden beri bankaların yani ülkenin eline geçen tek kaynakla bankaların kurtarılmasına karşı olduklarını her türlü platformda öne getiriyorlardı çünkü yani sonuçta bu bir halk hareketi ve halk hareketi halkın sorunlarının çözülmesini ve hatta zaten e, grubun bir kısmında sistem karşıtı yani bu sistem içinde çözülemeyeceği, her ne kadar uluslararası ekonomiden yardım alınsa da bunun halka bir faydası olmadı. Dolayısıyla bu sistemin dışına çıkılarak farklı alternatifler aranması gerektiği sürekli dile getirilmişti bu 15 Mayıs hareketi tarafından. Ve e, dolayısıyla bu kurtarma faketi hareket bu hareketin taraftarları meydanları doldurdu. Yine maddesi aynı şekilde... Puerto del Sol dediğimiz İspanya'nın, Madrid'in ana meydanında çok ciddi gösteriler vardı. Buradaki halk, e, banka yani tüm kaynakların bankacılık sektörünü kurtarmadı. Çünkü şöyle de bir handikap var. Çok ciddi haberler dönüyor İspanya'da. Bu bankaların kredileri kendi çıkar çevrelerine düşük faizle hani Türkiye'deki kavramla peş çektikleri ve dolayısıyla her ne kadar yeniden yapılan da bunun halka geri dönüşü, geri dönüşü olmasındansa ...keşitli çıkar çevrelerinin yeniden finanse edileceği gibi... ...çıkar çevrelerinin evet, yani bundan, evet. bundan nem alınacağı... ...bundan ne alınacağı gibi e, kaygılar da taşıyor insanlar çok doğal olarak. Ve dolayısıyla yani bütün ilkenin eline geçen kaynağı bedelini halka özeterek... ...yani vergileri arttırarak, harfları arttırarak, sağlık hizmetlerini kesintiye uğratarak... ...bedelinin sonuçta sıradan vatandaşı ödeterek arkasından sadece bankaları finanse etmek, bu bankaların da kendi ön çevrelerini bu parayı yeniden kullanarak finanse etmesi çok doğal olarak bir kısım insanların hoşuna gitmedi ve bu noktadaki tepkiler çok ciddi şekilde bile getirildi. Bu İspanya halkının bir kısmı. Bir kısmı da tabii bunların gelelimize seçimlerde sağ bir kısımda oy verenler oluşturuyor diyebiliriz. Bu kısımda gerçekten başka bir seçenek olmadığına inanıyor. Yani ikinci bir kısım halk İspanya'da bu reformların, bu kesintilerin, bu e, kursanma paketinin mecburi olduğuna ve yani hani böyle bir yola gidilmezse tabii ki onlar herhangi bir sistem alternatifi olduğuna kısa bir e, sistem değişimi yaşanacağını inanmıyorlar doğal olarak. İşte, Bunun tek çıkış yolu olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla yani her ne kadar kendileri işsizde kalsa kendileri bu vergileri de ödüyor olsalar, daha iyiye gitmek için yani önümüzdeki 5 senede, 10 senede, 15 senede daha iyiye gidebilmek için bu paketlerin, bu kısımların mecburi olduklarına inanıyorlar. Dolayısıyla bir de böyle bir bakış açısı var. İki bakış açısı açıkçası ikinin içinde çelişiyor. Ama sonuçta bir gerçek var ki tüm bu, tüm bu reformların bedeli olduğu gibi hüküphanat paketinin de bedeli halk tarafına ödenecek. Evet. Parçalı bir yapıdan bahsettim. Bir tarafta e, öfkesi artan e, bu kurtarma paketinin de e, belki değişimin önünü tıkadığı varsayımından yola çıkarak evet. e, daha da dediğim gibi öfkesi artan e, ve halkın taleplerinin yerine getirilmediğini savunan bir kesim. Diğer taraftan da bunu tek çözüm olarak gören, kısa vadede fayda göreceklerini uman bir diğer kesim var. Kesin Peki var. ilke sana teşekkür etmeden önce eklemek istediğin başka bir şey olur mu? Gelecek günlere dair. Benim gelecek günlere dair söylemek istediğim tek şey şu. Şu anda İspanya'nın içinde bulunduğu denklem gerçekten zor bir denklem. Çünkü hem iç dengeleri hem de dış dengeleri idare etmeye çalışıyor. Dış dengelerde Brüksel var, onun dışında her zaman olduğu gibi Berlin var, Avrupa Merkez Bankası var. Yani bu da yetmezmiş gibi IMF var. Çünkü Avrupa Birliği IMF'yi de bu kurtarma paketini e, modere etmekte hani yardımcı olmaya davet ediyor. Dolayısıyla IMF var, Washington var. Yani İspanya'nın elinde bilmiyorum... Ee, oynayabileceğinden fazla aktör, oynayabileceğinden fazla sahne var gibi geliyor bana. Ve tabii ki iç dengelerde şu anda Sosyalist Parti de e, konuyla ilgili konumlanmaya başladı. Ve dediğim gibi hükümet de önümüzdeki haftalarda e, hem muhalefeti hem de halkı dahil ederek yeniden yapılanmayı, sadece ekonomik anlamda değil, yeniden yapılanmayı e, ülkede ön, gündeme getireceğini açıkladı. Dolayısıyla bunların hepsi İspanya'da gündemin Önümüzdeki haftalarda çok daha sıcak olmaya devam edeceğini ve gelişmeleri tabii İtalya'nın konudaki konumu da önemli. Çünkü İtalya'nın adı anılmaya başladı şu anda. Yani ne kadar aynen İspanya gibi İtalya'nın kurtarılmaya ihtiyacı olmadığı söylemesi paralel olarak devam ediyor onun adının anılmasıyla beraber. Onun durumu da biraz hani ne kadar, işler ne kadar düz diyebilecek, Yunanistan'daki koncaktür seçimler nasıl devam edecek, Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığı neler getirecek, yani derken önümüzdeki 3-4 hafta, İspanya ile ilgili daha dinleyeceğimiz, daha yorumlayacağımız çok konu var diye düşünüyorum. Bu arada bir yandan da Avrupa Kupası oynanmaya devam ediyor. Eğer İspanyollar bir şampiyonluk daha alırlarsa bu onları bir süre daha idare eder. En azından Temmuz ayını daha keyifli geçirirler diye düşünüyorum. Evet. Bakalım önümüzdeki haftalar bize neler gösterecek. Çok teşekkür ediyorum İlke. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek üzere Zeynep. Hoşça kal. Evet, bugün ilk etoğürden kapsamlı bir değerlendirme aldık. Ee, hem ekonomideki durumu hem de sokağın sesine. Kulak verdik. Ee, yayınımız e, sona eriyor. Süreyi de aşmak istemiyorum ama yayınımızı bitirmeden bir de duyuru yapmak istiyorum. Havalar bu kadar e, sıcak olmuşken bilemiyorum açık radyo dinleyicileri e, tatillerini başlattılar mı? Ama eğer e, Kaş ya da civarında olanlar varsa ben buradan bir duyuru yapmak isterim. 15. Kaş Likya Kültür Sanat Festivali yarın akşam başlıyor. 17'sinde son bulacak. Müthiş yoğun bir program var. Yeah. <laughs> Ee, ben de bir e, Kaş e, aşığı olarak her yaz tatilimi Kaş'ta geçiren biri olarak e, Kaş Belediyesi'nin de bu girişimini destekliyorum. Ee, buradan da programı kapatmadan e, Lale Pansiyon'un sıkı bir açık radyo dinleyicisi olan Saniye Benliol'una da sevgilerimi gönderiyorum. Programa ulaşmak için kasbeltrd adresinden e, ulaşabilir dinleyicilerimiz diyorum. Yolu Kaş'a düşenler ya da civarda olan için. Evet sevgili hayat tacirleri bir yayınımızın daha sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Le rap pour Hayat tacirleri. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan Mesuthan. Dizine gözler.